19. mektup Bu risale 300'den fazla mucizatı beyan eder. Risalet-i Ahmediyye'nin Vesselam mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir kerametidir. 3-4 nev ile harika olmuştur. Birincisi nakil ve rivayet olmakla beraber 100 sayfeden fazla olduğu halde kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dağ bağ köşelerinde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 Zerre miktar insafı olan tesadüfe vermez. Kim görmüşse kat'i hükmediyor ki bu bir sırrı gaybidir. Mucize-i Ahmediyenin aleyhissalatu vesselam bir kerametidir. Şu risalenin başındaki esaslar çok mühimdirler. Hem şu risaledeki ehadis hemen umumen eimme-i hadisce makbul ve sahih olmakla beraber en kat'î hadisat risaleti beyan ediyorlar. O risalenin meziyasını söylemek lazım gelse o risale kadar bir eser yazmak lazım geldiğinden müştak olanları onu bir kere okumasına havale ediyoruz. Sait Nursi. İhtar. Şu risalede çok ehadisi şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-i hadisiye bulunmuyor. Yazdığım hadislerin lafzında yanlışım varsa ya tasih edilsin beyahut hadisi bil manadır denilsin. Çünkü câli racih odur ki nakli hadisi bilmana caizdir. Yani Hadisin yalnız manasını alıp lafzını kendi zikreder. Madem öyledir, lafzında yanlışım varsa hadisi bil mana nazarıyla bakılsın.